Bismillahirrahmanirrahim Tabi bu İsa Aleyhisselamın tekrar geleceği konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mal edilen hadislerle ortaya konmuş Biliyorsunuz hadisler şeyden e, Resulullah'tan çok sonra yazılmaya başlanmıştır. Az önce Buhari'den nakilde bulunduk. Buhari'nin doğumu 205'tir. Resulullah'ın 10 yılında vefat ettiğini düşünürseniz, 195 sene, vefatından 195 sene sonra doğmuş bir kişidir. Ve o hadisteki rivayet sayısına da bakabilirsek eğer, gerçi şey, o kitap buradan gitti raviler var mıydı? bu Hureyre ama kaç kişi? Ge getir bir sayısın bakalım kaç tane ravi var orada <gülüyor> Tam değil mi o? <gülüyor> Ravilerini say sayıyor mu orda? <gülüyor> Sadece Ebu Hureyre mi diyor? Başka <gülüyor> ha, Yazmıyor. Mesela üç tane raviden dört tane, beş tane yani bu beş kişi olduğunu farz edin yani o, o kişinin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında ondan duymuş Ebu Hureyre yaşlı bir insandı. Yani çocuk değildi. Ebu Hureyre'den duyan kişi en az e, şimdi Ebu Hureyre'den sonra 200 205 220 yılında mesela 225 yılında yazıldığını düşünürseniz şeyin o arada 5 tane ravi koyacak olsanız her birine 200 şey 225 215 eder. Hani 215'i 5'e bölerseniz 65 mi yapar? 45. Şimdi bir bir ravi ki Ebu Hureyre tabii Resulullah'tan 45 sene sonra vefat etmemiştir. O daha kısa bir süre içerisinde vefat etmiştir. Vefat tarihi aklıma gelmiyor ama 20 sene sonra diyelim o zaman diğerlerine kalan süre yani 50, yaşında, 50 seneden fazla ediyor. Şimdi, birisi 15 yaşında Ebu Rehli'den duysa, 65 yaşındayken bir başka 15 yaşındaki kişiye söylemesi lazım. O da 65 yaşındayken bir başka 15 yaşında. Bu en sağlam ravi zincirinin olması mantıken mümkün değildir. Olacak şey değil. Dolayısıyla hadislerin doğruluğunu Kur'an-ı Kerimle test etmek gerekir. Hadisin doğruluğunu Kur'an-ı Kerim test etmek için de Kur'an-ı Kerim'in koyduğu yönteme başvurmak icap eder. O yöntem tümüyle de terk edildiği için her şey birbirine karışmış da görüyorsunuz yeni yeni inanç sistemleri ortaya çıkmıştır. Ve bakın bizim mesela Bakara suresinde Bakara suresinin son ayetini her akşam okuruz. Bir açın bakalım Bakara Suresi'nin son ayetini. Bakara 286 Bak şimdi burada diyor ki Allahü Teala bak mealden okuyacağım. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Yani gücünün, gücün ne kadar şeye yetiyorsa o kadar da sorumlu tutar. Tamam. Güzel. Bu Allah'ın kanunu. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendinedir. Tamam. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Peki şimdi ne dedi yukarıda ayette? Allah herkese ancak gücünün yettiği ölçüde yükler. E bu bizden öncekiler için geçerli kanun değil mi? Herkese dediğine göre. Arkasından da bakıyor ki Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme e nasıl nereden çıktı onlara yüklenen ağır yük? Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. E, ne oldu ağır yükle gücün yetmediği yük arasında ne fark var yani? Ne fark var? Bak dikkat ediyor musunuz ayetler anlamsızlaşmış sanki gereksiz cümleler var orada. Şimdi burada şöyle bir şey var Rabbena velâ tehmil aleyne ısran kemâ hamelte, aleyllezîne min kabline Ya Rabbi bizden öncekilere yüklediğin ısrı bize yükleme ısrı, ısır ne? Onu Ali İmran 81. ayette allah Teala daha sonra gelecek Nebi'ye inanma görevi olarak tanımlıyor. Bu konuda derslerimiz var, fazla vakit almaması için şey yapmıyorum. Daha sonra geleceğiz. Şeye de, Araf suresinin 157. ayetinde allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ısr şeyini, yükünü kaldıracağından bahsediyor. Çünkü daha sonra gelen Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için Yahudilerin, Hristiyanların ona inanma görevi var. İmanın şartlarından bir tanesi de gelecek Nebi'ye inanma. Onun için isterseniz onu okuyalım. Araf kaçıncı sayfadaydı? 169. sayfa Şurada Allah-u Teala şöyle diyor, ''Ellezîni yettebiûnel resûlel Yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları bu ümmi nebiye uyanlar. ''Ya'mruhum bil maruf ve yenhâhum onları iyiliği emreder, onları kötülükten engeller, yasaklar. وَيُحِلُّ لَهُمُ الْطَيِّبَتْ وَيُحَرِّمُوا عَلَيْهُمُ الْخَبَيْسِ Temiz şeyleri ona, onlara helal, onlara helal ve pis şeyleri onlardan onlara yasaklar. Bak Nebi, Nebi Rasul diyor. Ümmi Nebi Rasul, yukarıda öyle geçti ayet. o anhum israhum Yahudi ve Hıristiyanların ısrını da kaldırır. Yani gelecek Nebi'ye inanma görevini kaldırır. Çünkü inandıkları zaman tamam mı? İşte bizim gelecek nebiye inanma görevimiz olmadığını söyleyen ayettir Bakara Suresi'nin 286. ayet ayeti. Rabbena wala tahmil aleyna ısran. Ya Rabbi bize ısrı yükleme. Kema hameltu vellezina min qablena bizden öncekilerine yüklediğin gibi. Onu da görelim. Bizden öncekilerine nasıl yüklemiş Allah o ısrı? Bakın Kur'an'ı Kur'anla çıkardığımız zaman neler ortaya çıkıyor? Ali İmran 81'i açalım lütfen. 29-59. sayfa. Şimdi <gülüyor> bak yüklenen göreve bakın. وَاِذَا قَدَ اللّٰهُ مِيْتَاقَنْ Allah nebilerden kesin söz aldı. لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ ve size bir kitap ve hikmet veririm de. İsa Aleyhisselama kitap ve hikmet verdi mi? Musa Aleyhisselama verdi mi? Hepsine verdi, vermediği yok zaten. Sümme jā'akum rasūlun sonra bir Rasul gelir musaddikun limā ma'akum sünne beraber olanı tasdik eden. Resulullah tasdik ediyor mu Tevrat İncil'i? Ediyor. Le tu'minūn nebiyye ve lâ ne ona mutlaka inanacak ve yardımcı olacaksınız. Qale akrartum Dedi ki kabul ettiniz mi? Aqrartum alaykum isrī. Benim ısrımı aldınız mı buna? Bak ısrımı. Yani yükümü yüklendiniz mi demiş öyle değil mi? Ne yükü bu? Gelecek Nebi'ye inanma yükü. Peki, şimdi siz İsa gelecek, Mehdi gelecek diye saçma sapan şeyleri bu insanlara iman diye dayatırsanız ısra doğru mana verebilir misiniz? Ben şahsen hiçbir tefsirde, mealde bu manayı görmedim. Sen nereden çıkardın diye soracaksınız. Benim şeyeme gerek yok ki, o metoda girdiğiniz zaman Kur'an'ın Kur'an'ı açıklaması metoduna girdiğiniz zaman kendiliğinden ortaya çıkıyor. Sen hiç uğraşmıyorsun ki. Allahü Teala'nın kendisi açıklıyor. Şimdi görüyor musunuz oynanan oyunun büyüklüğünü? Elinize ilim olarak geliyor bunlar. Şimdi Yahudilerin İsa'li İslam'a ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e inanma görevleri var mı ayet kelimeleri? Peki Hristiyanların kime inanma görevi var? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin inanma görevleri var. Bu kendi kitaplarının de emri. Zaten Arap 157'de gördük. Şimdi onlar kendi kitaplarına, yani işe kendi toplumlarına gelecek nebiye inanma görevini anlatma mecburiyetindeler zaten. Bir imanın şartı o. İmanın şartı. Şimdi bunlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme insanlar inanmasın diye bir İsa figürü oluşturmuşlar kendi kafalarından. İsa gelecek. Mesih gelecek. Şimdi Hristiyanlar Mesih şey, Yahudiler Mesih kelimesini kullanıyor. Niye? Çünkü İsa aleyhisselam'ın vasfı ya Mesih. Ondan o Mesih'e inanmaları gerekiyor. E bu Mesih kelimesi Hristiyanların hesabına geliyor. İsa'nın vasfı olduğu için. Bu defa Hristiyan ve Yahudiler bu Mesih gelmesiye gitmesi gelecek konusunda ittifak edebiliyorlar. Kendi halklarını da kandırabiliyorlar yani bu şekilde. Niye? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmamaları için. Hadi onları anladık da Müslümanların derdine. Siz neye dayanarak böyle bir inanç oluşturuyorsunuz? Bakın az önce Said Havva'nın Akait kitabı diye tercüme edilen kitabında inanmayan kafir olur ifadesini okuduk değil mi? problemin büyüklüğünü görüyor musunuz? Şimdi şimdi gelelim. Mesela bugün bakın şimdi Fetullah Hoca şey açalım bu. Video. Şeyler <gülüyor> yok. E, PowerPoint'i açalım. Şimdi bu Fetullah Hoca'yla Fethullah Hoca'nın yanlışlarıyla mücadelemizin tarihi bizim çok eskidir, biz yeni değiliz. Bunu herkes çok iyi bilir, sadece onunla değil ki, işte görüyorsunuz ulema ile de mücadele ediyoruz, efendim tarikatlarla da cemaatlerle, tek hedefimiz bu insanlar ölmeden Allah'ın emirlerine gelsinler, ahirette sıkıntı çekmesinler. Onların iyiliği başka bir şey değil. Bize karşı ne kadar da yanlış davrandıklarını hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bakın. Şimdi Fetullah Hoca Zaman Gazetesi'ne yazdığı bir yazıda ne diyor? Orada görüyorsunuz değil mi? Hiç kimse ben Mesih'im diyemez. Çünkü Mesih gelmiş, içimizden ayrılmış ve gitmiştir. Peygamber olarak gitmiştir. Birinin kalkıp da Mesih'im demesi peygamberlik iddiası olur dolayısıyla da küfürdür. Tamam mı? Tamam, bir yanlış var mı? gayet doğru bir şey. Bir kimse Mehdi'im iddiasıyla ortalıkta dolaşıyorsa o kimse de dalalete sürüklenmiş bir zavallıdır. Bir Müslüman o tür iddiaları kabul, bir Müslümanın o tür iddiaları kabul etmesi mümkün değildir. Tamam, gayet düzgün bir şey, güzel bir şey. Ondan sonra diyor ki, bunu söyleyen kişi ne diyor? Bak diyor ki, evet Mesih'in bir şahsi manevi olarak inmesi çok uzak inmesini çok uzak görmüyorum. Olabilir. O ruh, o mana inebilir. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yoktur. Yaz önce sen bu küfürdür dedin, bu ne olur? Ne oldu? Şimdi bunu bir videosunda şey yapıyor, sohbetinde söylüyor. Şimdi onu dinleyelim. Hazreti Mesih gelecek, işte benim ümmetim iptal edecek. Yani şahsi manevi medleyi tıda edecek. Bu bir manadır. Değişik Önemli bazı şahıslar, için başında bulmamalıdırlar ama esas şansı manevidir. Çünkü zaman zaman zaman olması itibarıyla kalpten terbiye kalıp o olsa o işten silebilemez. Cemaatır. Niseyette ölevi cemaatır ama ülkelerden ödü eski elektriğe de ödeki eski ifadası ifadesiyle temas ediyor önemli bir yüksün Çin Hazreti ta ahiret aleminin taa ölüdüğünde yolda çıkar gelirdi. Yani. Erli iman saf müminlerin o tek kanaat da yok olmuyor çünkü o bir isim bir kuduya vesile olabilir. Evet, genelde şahsı manevidir. Evet, şimdi burada şahsı manevi kelimesi de Hıristiyanların kullandığı bir kelimedir. Yani bugünkü Katolik Kilisesinin kullandığı bir kelime. Tabii aynı aynı şey değil ama anlamını şimdi göreceğiz orada onun tam ekran yapamıyor musun? Tamam. Şimdi <gülüyor> diyor ki bu bedenin yokundan sonraki. Daha sonra bu bedenin başı Mesih'tir diyor. Kim Katolik Kilisesi din ve ahlak ilkeleri. Bu Katolik Kilisesi din ve ahlak ilkeleri kitabını ben kilisenin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan hissetmiştim. Bundan önceki Jean-Louis Pierre Tura'nın şey yok, e, Jean, Papa Jean-Paul II. Jean-Paul'un e, papalığı sırasında yazılmış. Bundan önceki papanın başkanlığında bir heyet tarafından yazılmıştı. Yani Katolik Kilisesi'nin asla itiraz edemeyeceği bir kitap. Şimdi, onun 286. sayfasında şu ifadeler var. ki Mesih kilise denen bedenin başıdır. Bak şimdi bir kişi tarafından temsil edilir dedi şahsi manevi değil mi? Bak bu başı Mesih. Ondan sonra nedir? Kilise Mesihlere Mesihle birdir. Azizler bu birliği çok şiddetli hissederler. Sadece Hristiyan değil bizzat Mesih'in kendisi olduğumuz için şükredelim. Mesih. Bak bir cemaat tarafından dedi ya her biri birer Mesih oluyor. Bu, Katolik Kilisesi'nin sözüdür. Kurtarıcımız üzerine aldığı kiliseyle aynı ve tek kişi olarak görünmüştür. Şahsi manevi olduğunu söylüyor mu burada? Evet, kısacası baş ve üyeler tek ve aynı mistik kişidir. Mistik kişi şahsi manevi değil mi? Evet. Şimdi, biliyorsunuz Fethullah Gülen'in papaya 6. Pola verdiği bir mektup var, elden verdiği bir mektup var. Bu da Zaman Gazetesi'nde yayınlanmıştı, 1998'de. Orada şöyle bir şey diyor, diyor ki ee, Papa 6. Pol Cenabıları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için papalık konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu papalık konseyi misyonu kelimesini unutmayın. Misyon ve misyoner o misyonu yerine getiren kişiye misyoner derler. Tamam mı? Bu misyonun tahakkuk edişini görmeye, görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde, hatta biraz cürette bu pek kıymetli hizmetim, hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazi yardımlarımızı sunmak için size geldik. Yardımlar sunmak için oraya gelmişler. Peki, Şimdi, Katolik Kilisesi din ve ahlak ilkeleri misyonu nasıl tanımlıyor? Sizin misyonunuzun bir parçası dediler ya. Ben yani, o görüştüğü kişinin kitabından şey yapıyorum, tamam mı? Misyonun son amacı, baba ile oğul arasında sevgi ruhunda mevcut bulunan birliğe insanların katılmasını sağlamaktır. Şimdi, Anadolu topraklarını Müslümanlar aldı. Buradan bu toprakları savaşta alamadılar, insanların inançlarını değiştirerek hakimiyet elde etmiş olacaklar. Bunu unutmayın. Buna Hristiyanlar inkültürasyon derler. Fazla vakit almasın diye onunla ilgili yazıları çıkardım buradan. Misyonerlik çabası sabır ister. Bak misyonu yerine getiren kişiye misyoner denir. Yani bu kel kelimeün anlamı budur. Yani başka bir manası yoktur yani. O misyonu yerine getirene misyoner denir halkları, halkları, grupları, kişileri ilgilendiren konularda, kilise onlara ancak aşamalar olarak ulaşmakta. Dikkat edin bakın. Yani İslam inancının bugün değil, ta tarihten beri nasıl değiştirildiğini, altyapının nasıl hazırlandığını görüyorsunuz değil mi? Böyle bir ortamda Müslüman ancak Hıristiyanların Hristiyanların payandası olur, başka bir şey olmaz. Evet, harfleri, grupları, kişileri ilgilendiren konularda kilise olarak ancak aşamalı olarak ulaşmakta ve nüfuz etmekte ve onları tam katolikliği almaktadır. E, aşamalı olarak insanları katolikliğe alıyor. Bu da katolik kilisesi din ve ahlak ilkeleri. Evet, şimdi <gülüyor> şey görüyorsunuz, yapıyı görüyorsunuz, inkültürasyon yani bir, ülke, bir, bir müslüman olmayan grupların zihinlerinin hırsiyanlığı hazırlanması ve savaşsız bir şekilde bir ülkeyi fethetme gayreti bu noktalara kadar gelmiştir. Bunu bugün Fetullah Gülen cemaatine mal etmek yanlıştır. Onun için ben baştan aldım. Ta eskilere kadar gidin. Şeyde e, Diyanet, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin hasan Basri maddesine baktım dün gece. hasan Basri, tabiin ulemasından onun böyle bir şey söylediğine inanmıyorum ama böyle yazıyor. Hasan-ı Basri diyor ki İsa gelecektir. Geldiği zaman herkes ona inanacak baştan şey yapılmış. Dikkat ediyor musunuz? Yani şimdi size her defasında söylüyorum. Bakın allah Teala diyor ki, fe emma bi nimeti rabbike fahaddis. Rabbinin nimetini söyle diyor. Şimdi Allah'a çok şükür Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'la A açıklayarak, Allah'ın açıklamalarına ulaşma ve Rasulullah'ın sünnetini Kur'an'ın Kur içerisinde bulma nimetini bize nasip etti. Çok şükürler olsun. Bugün İslam aleminde bir başka grupta bu yok. Yok yani. Keşke olsa çok isteriz. Herkes de olsun isteriz. Süleymaniye vakfı gibi bin tane olsa o zaman siz gelişmeyi görün. Ne muhteşem olur ama maalesef ikincisi yok. Yani böyle ekip çalışması, öyle kendisi ferdi olarak buradaki çalışmalara gönül veren, kafasıyla buna destek verenler var da ekip olarak yok. Tabii ki başka ekipler oluşmalı. Yani bu iş ferdi, o ferdi olacak bir şey değil. Çok şükürler olsun, bu metodolojiyle ile din ve bilimi de birleştirmek nasip oldu. Aynı metotla her iki tarafı da birlikte ortaya koymak da nasip oldu. Şimdi gelin, ben işte Fethullah Gülen'e ben bunu söyledim. Şu anda da ay onlara tekrar aynı daveti yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Gelin Kur'an-ı Kerim merkezinde birleşelim. Gelin Kur'an'ın anlattığı dini insanları anlatalım. Gelin Hristiyanlığı da, Yahudiliği de bütün insanları da ve Müslümanlığı da kurtar Müslümanları da kurtaralım bu hurafe bataklığından. Tamam ya yani şimdi insanların ne dediği değil, biz insanları doğrulara ça çağırıyoruz. Gelirler ya da gelmezler. Hedefimiz bu. Şimdi ben size yine tekrar ediyorum, lütfen imkânlarını birleştirelim, İmkanlarımızı birleştirelim. Ben şuna kesin inanıyorum. Dünyada bugün insanlığın yüz yüze geldiği problemlerin hemen tamamının çözümünü Allah'ın izine sunacak duruma geldik. Çok şükürler olsun. Ha dinleyen yok. O da normal. İsa Aleyhisselam o kadar mucizesine rağmen aynı devirde yaşayan Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam'a rağmen dinlenmediğine göre biz de dinlemeyiz. Biz gene çok iyi dinleniyoruz yani. <gülüyor> Allah aşkına bak salon dolu. İsa Aleyhisselam 12 kişiye <gülüyor> ancak inanmış. Bir de internetler üzerinden dinleyen dünya kadar insan var. Allah razı olsun. Bu konuyu kavramış olan insanlar var. Gelin gücümüzü birleştirelim. Evet, Fethullah Hoca'ya da bu çağrımı yapıyorum. Gelin gücümüzü birleştirelim. Bu çağrıyı siyasi iktidara da yapıyorum. O zaman göreceksiniz bakın. Ya Bugün bir Müslümanın gayrimüslimden çözüm beklemesi kadar utandırıcı bir şey olamaz. Biz bütün dünyaya çözüm sunacak durumdayız. Sunmak zorundayız. Ama bu yapıdaki Müslümanların çözüm sunması mümkün değil çünkü kendileri problem. Çözüm sunacak Müslümanların kendileri problemi olmuş. Nasıl sunabilirler? Gelin, Allahü Teala bu metodu nasip etti, bunu uygulayalım. Ben bunu Fethullah Hoca'ya uzun uzun anlatmıştım, size daha önce söyledim. Bu konuda çalışacağımıza dair bir mutabakat metninde yaptık. Size de söylüyorum, yani bu insanları, insanları atmak, reddetmek falan filan değil. Önemli olan insanların içindeki yanlışları atmaktır. İnsanın kendisi öldürülmez, insanın içindeki yanlışlar öldürülür. Yapmamız gereken o. O insanı tekrar ihya etmek ve arzu ettiği güzel hedefe doğru yönlendirmek. Hep beraber bu problemi çözelim.